ve en güzel açıklamayı yapmayalım. O halde sen o kâfirlere deki yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu? İşte onlar yerce en fena, yolca da en sapıktırlar.